Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar devam ediyor. Ya neslendiniz ya. 8.22 yaptık saatimizi. Günaydın sevgili dinleyiciler. Modern Sabahlar devam ediyor. Duyduğunuz üzere. Günaydın Oktay Bey. Günaydın. Pardon Yanlış Oktay mikrofon. Bey. Yanlış, Yanlış mikrofon. Yanlış evet. Yanlış zaman. Günaydın. Yanlış diyerek başladım ya programa. Böyle bir şey olur mu ya? Yanlış diyerek mi başlasaydın Oktay? Teşekkür ederim. Günaydın sevgili dinleyiciler. 8 Kasım Perşembe. Sizin bir arkadaşınız daha alacaktı yanınızda A stüdyolarında. Çünkü A stüdyoların istiap hattı evet. 2. Bildiğim kadarıyla ama bir kişi göre şu anda en az bir kişinin daha buraya girmesi lazım. Doğru söylüyorsunuz. Onu söyleyelim, belirtelim hemen. Ancak bugün temizlik günü olduğu için <gülüyor> temizlik değil ya Mitromny e teselliye gitmedi. Mi? E, Mitromny'nin arkadaşı teselli. Mitromny teselliye gitti. Ya akşam konuşmuşlar falan. Ne oldu demiş biraz canım canım sıkın falan demiş Romni abi niye öyle falan filanmış. Neyse biraz ben demiş edeyim. seni yayında demiş destekledim. Ne dedin falan demiş. Tabi sevgili dinleyiciler bu konuşmaların hepsi İngilizce oluyor. Tabi İngilizce oluyor ve off the record. Off of the, the record. <gülüyor> off the record. Demiş ne oldu ben senin yayında demiş. Şey off the record en... bu arada İngilizce kayıt dışı demek. Kayıt dışı demek. Ee, ben demiş arkadaşım olsa demiş sen olmanı isterdim dedim demiş. O demiş duymadın mı onu demiş. Mitroni'de etekleri zil çalmış bu durumu Ondan sonra hemen teselliye gitti. Hemen Kendisine teselliye bir kere daha geçmiş olsun diyor. Valla artık sabah erken saatleri e yani. yani evet geç saatlere kadar beraber olacaklar bugün ee, biz de anlayışla karşılıyoruz anlayışla karşılıyoruz Tabii ki, yani çünkü sonuç dostluk olarak... arkadaşlık böyle Başka, günlerde vallahi dün bir meet benim arkadaşım olsa daha çok sevinirim dedi ya hmm. ben bir sonra programdan sonra bir düşündüm bir düşündüm bu lafı adam bize çok ağır bir laf etti ya Farkettim ya arkadaşım misiniz? dedi ya arkadaşım dedi. <gülüyor> sen üzerine alınmadı çok. Ya o ortim or falan deseydi o zaman belki alınırdın da. Mesela partner falan. Ha, partner falan şey gibi. <gülüyor> mesela sen öyle desen. Ümit <gülüyor> Romney <olmayayım>, benim <gülüyor> partnerim olsaydı daha iyiydi ya vallahi falan. ben böyle bir iki saat adam dedim bize mi bir şey dedi acaba bize ya. Bize mi laf soktu ya durdu Adam şimdi... orada Romney kaybediyor laf gene bize giriyor Hakikaten ya. Hakikaten seçimlerinden durup ben... ben bu kadar ağır yarayla çıkacağımı vallahi düşünsem aklıma gelmezdi seçime o kadar. Seçime bile girmedik. Bırak seçime girmeyi oy Kullanmadık oy bir şey kullanmadık, yapmadık. Ya. Yine biz yer aldık ya. Mi? Allah Allah o ya. O lafla. Arkadaş verdikçe veriyor Rabbim ne hani. Dönüyor dolaşıyor <gülüyor> gene bize geliyor ya. What kamzerant. Yani uzayda what goes Döner dolaşır sana gelir yani. Uzay istasyonunda falan oy kullanılmış. Ondan sonra bu. Yasak ıı, değil mi? Yasak değil ya yok. Şeyle ıı, Rusya uzay istasyonunda. Ee, Rusya'daki uzay istasyonu. Herkes kullandı yani. Dünya üzerindeki herkes bu oyları kullandı. rahat oldu. David bile Ondan kullandı. Ondan sonra. Tabii tabii. Porto Hangi Likonu... eyaletten kullanıyorlar onlar? Nereden geçiş şey oluyor? Şey mi? Ee, uzay istasyonu mu? Ya uzay istasyonu. Hangi öyle. muhtarlığa gidiyor diyorsun yani? Yani bağlı olduğu şey var mı? Eyalet var mı? Hmm, vardır tabii canım herhalde. Kütüğü neredeyse orada. Kütüğü neredeyse. Fari. Ya da babayın kütüğü neredeyse orada. Babayın kütüğü. Amerikan yasalarında öyle geçer zaten. Babayın kütüğü dışında bir yerde kütükte olmanın imkanı var mı? Onun dışında babayın kütüğü yani ihtimal var mı? Neyin? Ee, ihtimal var mı? Mesela Onun... babayın kütüğü nerede senin? Babayın kütüğü... Senin Adana'da. Benim Sen... Adana'da Oktay. Senin de kütüğün Adana'da. E benim de Adana'da. Acaba öyle bir şey var mı ya? Babayın kütüğü dışında bir yerde olma ihtimali? Var tabii canım aldırırsan olur. Ha kütüğü aldırma diye bir şey var değil mi? Kütüğü aldırma diye bir şey var. Kütüğe nasıl plaket çakma olduğuna inanıyorsun. Evet, kütüğü aldırma diye bir şey olduğunda da inan lütfen. Doğru söylüyorsun Fahir. E, herkes, e, herkes tebrik etmiş. Herkesler tebrik etmiş. Bir kişi galiba Romney'i teselli etmeye gitti. O da, o da Ege e, Aziz Kayacan. Evet. Ya da Aziz Ege Kayacan. Dün bir de Galatasaray maçı vardı. Dün bir de Galatasaray maçı değil o başka bir şeydi. Maç değildi o oktay. Değil miydi? O böyle yeniden yeni diriliş. Efendime söyleyeyim bir uyanışın belgesi. Ha. Vallahi bilmiyorum akşam gazetesi uyanmayanları uyandırmış. Şöyle sabah gelirken gördüm ben de biliyorsunuz. Sarsarak mı öperek mi? Sarsarak uyandırmış. Ee, şöyle demiş Burak Yılmaz 3 gol mü attı? Hat-trick Hat yaptı. yaptı değil mi? Hat-trick. 3 gol attı. Ee, şöyle demiş kocaman arka sayfada. Keşke bir de double-double yapsaydı. Double-double yapsaydı zaten değişik bir insan olmuş olurdu. Futbol oynarken double-double yapan adam olarak. Burak Obama demiş. Şöyle bir sarsıldım ben. Kahvemi falan içmiştim, uyanamamıştım. Bu başlıkla beraber e, sarsıldım gerçekten. Yani hem Amerikan seçimlerinin bu kadar yakın dönemde Obama'nın... Barack Obama bir taraftan Burak'ın etriği. Bu ikisi aynı potada eridiği zaman inanılmaz bir manşet. Burak şu, Obama. Medyayı da senin kadar iyi okuyan adam yok ha. Analyze. Yani... Pardon. Bugün Seni benim... kadar iyi analiz eden yok ha. Ya dün e, Oktay biliyorsun e, pek çok sizin, yabancı misafirimiz mi geldi? Ya hayır dün, dün yabancı misafiriniz vardı ya sizin. Yani Ha evet hani doğru. İsim vermemde bir sakınca yok, var mı? Canım, Jenny Wong. Ee, Wong sayesinde... mu soyadı? E Wong tabii ha, canım. Bayan Jenny e, diye biliyorum. Bayan Jenny. Bayan Jenny diye. Öyle ben de öyle dedim. Bayan Jenny sayesinde var ya bir İngilizce devrelerim açıldı benim. Biz hiç bir şey geldi. ...bir böyle her şeyi... ...billur gibi görüyorum yani... ...o derece bir e, zihin şeyim açıldı... ...İngilizce... ...bir sanki orada bir şey vardı... ...İngilizce şartı o kaldırıldı... Ne vardı? O, ne vardı onu? Şalter mi dedin? Şalter veya düğmeti böyle. <gülüyor> o zaten bırakır kendini fare Yani mesela sen İngilizce'nin zorlandığına o bırakır. Hemen verirsin orada. O, o yüzden ya. o şalter o, iyi. Bayanceni neresi asıldı? Neresi? Yani babası nereli öyle söyleyeyim. Bayanceni bildiğim... Çin. Çin asır. Çin Avustralyalı, Çinası, Avustralyalı yani. ve İngiliz ve evet. mükemmel bir konuşması var. aksanların buluştuğu bir noktada. Orada ben zaten anlayacağım diye bir anda bir şeyim açıldı. Bir duru görüm açıldı. Ondan sonra... Koy vergisini sürekli İngilizce konuşmak istiyorum. Ne kadar güzel. Sevgili dinleyiciler bunlar da benim unutamadığım anılarım köşesinde sizlerle. Yakın, Memories. Anılar, yakın Anılar adlı köşede de Fahir dinlediniz. Benim de madem yakın bir anım var. Sevgili dinleyiciler bugün dışarıda şakır şakır yağmur yağmasına ya rağmen havada soğuk. Ya çok güzel bir havada havada dışarıda. hava dışarıda. Valla Londra halt etmiş. Londra halt etmiş ama hava soğuk. Ee, hava soğuk lütfen ince giyinmeyiniz ince giyiniyorsanız da yanınızda Fahir Öğünç gibi bir ısıtıcı etki bulundurunuz çünkü ben sabah birazcık ince giyinmişim bunu da fark etmeden radyomuza geldiğimde cık, ne kadar soğuk ee, dediğim an Fahir Önç'ten teyyare ile beraber <gülüyor> markalar eşliğinde ee, bana söylenen Laflar azar daha doğrusu. Gerçekten markalarla, içimi ısıttı. Markalarla azar diye bir Markalarla bir azar azar diye bir köşe gerçekleştirdik. Gerçekten ya kalın giyinin ya da, ya da giyin yapın bir şey bir şekilde halledin. Fahir Öncü'nü yanınızda taşıyın. Yani, teşekkür çünkü teşekkür ederim. Çünkü ısıtıyor. Isıttın Fahir beni. Yani o markalarla azar köşesi hakikaten <gülüyor> teyyareyle başladı değil mi? Ya benim çok mi? güzel bir teyyareyle başladı. Ten, ben teyyare konusunda da marka vermeni beklerdim. Yani sen genel isim olarak kullanmadın teyyareyi ama... <gülüyor> bir iki marka vererek benim içimi ısıtmanı isterdim doğrusu. Oktay'ım senin istediğin olsun. Ben senin ısıtmasını her türlü. Bu Bana her çok... Trabzon. Of. Şu anda bir üşüme geldi. Var, ya bak ben yani aşırı sıcak olunca. Ters köşeyi yatırıyorsun vayr. Ama çatlar bak. Çatlar insan öyle bak ondan sonra. Yani şu Ege'de tam <gülüyor> yalnız zamanda gitti ya. Tamam ama. Ya işte böyle havaların da uykusu Yalnız pek kalır. güzel o nokta. Valla yemin ediyorum bugün kalkabilen, kalkamayanlara ben hani iş yeri sahibi olsam ki bir şekilde de iş yeri sahibiyim. <gülüyor> yani e, böyle hani kalkamadıkları zaman insanları bugün mazur görürdüm ya. Ciddi söylüyorum samimi söylüyorum. Yatın uyuyayım böyle çok da uykunuz varsa hiç o kadar Onu da kastırmayın. bir kastemeyim. gün önceden söyleseydin keşke Fahir. Valla açıklama yapsaydı. Ben deyince valilikten bir açıklama gelseydi. Yerli havanın uykusu, ya kuytusu, yağmurlu havanın uykusundan uykusu dolayı yarın. Ee, ...bir gün süreyle tatildir diye. Ama valilikten. Annem, valilikten. Ya da sabah erken saatlerde. Çok güzel açıklama oldu. Teşekkürler. Ya. Gerçekten yani... Bali, kadar... Ankara valisi olduğunda <gülüyor> yapacağım açıklamalar. Kar, kar tatili dışında Gerçekten. yağmur tatili. Daha böyle hedefim daha yüksek Oktay. Bu arada... <gülüyor> <gülüyor> Kendi bürokratik şeylerimi de buradan belirtmiş olayım. Allah Allah telefonlar falan çalıyor neyse. Çalar. Bakalım çok yani çok vır vır anılar köşesine gelecek saatte yapacaktık. Evet ya buradan anı anılara girdik ya. Ya evet niye öyle oldu neden öyle tabii oldu bilmiyorum. Scarlett Johansson'un dövmeleri biraz çirkin mi ya? Dördüncü dövmesini yaptırmış. Yani. Öncelikle evet, hayırlı olsun Scarlett Hanım diyoruz. Hayırlı olsun tabii ki hanımefendi güzel bir hanımefendi olduğunu hepimiz biliyoruz ama neden böyle görüyorsunuz? E, Saçları onun yine sarı mı yoksa şey mi? Sarı. Sarı, İyi. Sarı da yani biraz daha dövmeciniz mi acaba? Ee, yeni mi başladı işte? Hem dövmeniz hem... Aşe mi? Ucuz çirkin. dövmeye mi gitmiş? Yo, yani bilmiyorum kaç para verdiğini de şöyle bir bakınca... Ya ucuz dövme dediğim, tipsiz dövme yaptığın zaman zaten ucuz dövme oldu anlaşılıyor. Dövmelerin dövmelerin anlamlarının kendisine özel kalmıyor. Anlamını sormuyorum efendim ben. Bakın ne diyorum? Biraz daha güzel bir dövmemi yaptırsaydım. Neresine yaptım çok kadar ayıptır sorması? E, o fotoğraftan şu, gördüğün kadarıyla. Şu e, döş var ya döş. Döş bölgesine mi? Döşün yanına git Fahir. Beri Tam, yanına mı? Öte yanına mı? Beri derken sana yakın olan tarafı neresi bilmiyorum Scarlett Johansson. Şu anda Scarlett Johansson olduğunu düşünüyorum. Bana bakıyorsun. He. O zaman Beri yanı. Dış tarafa doğru. Öte yanına doğru gidiyorsun. Yani Döşten dışarı doğru, doğru gidiyorsun. İşte, Tam sırtına biz, doğru. Evet. Ztna doğru gidiyorsunuz. Sırtına doğru giderken tamam tam şu yan tarafta. Hmm. Şu şu şu biraz daha abi. yavaş yavaş anlat. Evet Oktay sonra. Tam yani Nasıl göğüs şey? kafesinin Göz kafesi ile... at kafesi. Bırak o kafesi. <gülüyor> orada orada bir şey at nalı şeklinde. At kafesi deyince Atnalı e, at nalı şeklinde fire. Ne yazıyor? Lucky mi Ne yazıyor? Lucky you mu diyor? Lucky ya. Yumuyor. Ya öyle bir şey işte şans yani uğur getirsin falan diye ama sadece bu bu yeni dördüncüsü yani diğer üçünü de ben biliyorum şurasında var bir tane kolunun iç tarafında bir tane Başka ayağında var. var ayağında var ayağında var dördüncüsünü bilmiyorum ya dördüncüsü nerede bir sorayım ben bir açayım ben üç tane diyebiliyordum bir dakika Bak. arıyorum alo <gülüyor> Scarlett Hanım günaydın kusura ne bakmayın diyor? ne diyor Fahir ne radyo Fahir? diyor radyo Opti'den arıyoruz biz evet İngilizce konuşuyorum ama yani şey yapmam. Anında, Anında çevriliyor. Anında çevriliyor ve evriliyor yani. Onu önümüzdeki saatte satır satır çevireceğiz. Bu arada biliyorsun Fire şey Star Wars'un yedincisi çekilecek ya bu şeye satıldı. Yedi sekizi de çekilsin. Yedi sekiz dokuz yani zaten. Üçleme Yedi, sekiz, çekilecek. Üçleme mi geliyor? Tabii tabii. Double, Double 4, trip. Dört milyar dolara mı satıldı? Kaça satıldı? Disney'e satıldı Oktar, ya. aman kaça satıldıysa satıldı yani bizim de... Hemen satılır satılmaz Disney şey açıklamasını yaptı Star Wars'un serisi geliyor bir üç daha patlatacağız dedi bu açıklamadan hemen önce şeyi yemeğimize patlayacak ya üç tane üç tane seyredecek kolsan arkadaşlarla git eşle dostla bilmem neyle Hı -hı. ne çıktı abi bir tane yani bir sinemaya gidiş kaç para bak ben sana söyleyeyim. iki kişi gitsen Birer tane mısır yesen. Hadi menü al Fahir. Menü al. Menü al da çabuk. Çünkü hepsini tek tek sayacaksın. Yemin için. ediyorum yol parası 100 liraya çıkacak. 3 tane yani 300 liraya mal olacak bana. Neymiş efendim? 4 milyar doları almışlar. Bana mı kesiyorsun? Bana sorarak mı şey yaptın? Ne? Faturayı mı? Faturayı. <gülüyor> Sevgili dinleyiciler kesiyorsun deyince fatura diye şey yapmak Ben istedim. birden Çünkü... buradan sinirlendim de Sinirlenince ona. Sinirlenince kelime atlıyor Fahir. Yani öyle bir. cümle bir. getirmez. <gülüyor> Sinirlenince. Valla geçenlerde konuşmuştuk bunu Star Wars'un iğneği üçlemesi. Herhalde diyecek. ben yokken konuşmuştum. İyisim bir kür. Tutunak evet, sen sen e, tespitler için Ankara dışındaydın fayda bazı tebaslarda bulunmak için. E, Luke Skywalker hmm. karakterini canlandı. Mark Hamillle. ile Walt Disney filmin satın almasından birkaç hafta sonra George Lucas e, baş başa yemek yemiş. Herhalde işte bu şeyden sonra. Işte, Kaç para hesap ödemişler oktan. Valla iki kişi yemişler. Markla e, George Şöyle iki... Bir şişe şarap baştırmışlar Fahir. buna bir şey... kalamar gelmiş ortaya. Bir buçuk şey... Kaç tere hesap demişler? Yüz mü? Yüz on ya. 110, çok iyi. Çok iyi o, yani. ay, Çok iyi bence çok vallahi iyi. vallahi çok iyi. iyi. herkesin sonuçta ortada yani. bir şarap var. Yani... E, Valla baş başa emek yiyince Harrison Ford... Biliyorsun Han Solo karakterini canlandıran Harrison Ford... Onunla bir şey konuşulmadı mı ne oldu bilmiyorum. Da dün yemek çağırmamışlar. Yaptı. Dün basın toplantısı yapan iki kişi vardı. Bir Tansu Çiller bir Harrison Ford zaten biliyorsun. Helal olsun. Ee, Harrison Ford'un <gülüyor> şununla ilgili. Ben de demiş oynamaya hazırım demiş yeni Star Wars'larda. Geçen... Oynamaya mı hazırım? Ha. Yeni Star Wars'larda rol almak o için ya. çok heyecanlıyım hazırım demiş. E gerçi şimdi adama da haksızlık etmeyelim ya. Daha 3-5 sene önce oynamadı mı bu şeyde? Indiana, Indiana Indiana Jones'ta. E Tabii canım yani. Kaç senesi Ford oldu ya. bilmiyorum da eris. Eris de oynar. Eris de oynar. Eris de oynar. Eris de oynar. Eris de oynar. Bir de bir oynar. şey oluyor ya Eris de oynar. Eris de Evet Yani işte orada işte giderek hepsi bütün Bulduklara bütün adamları oynasınlar. Yeniden çekiminde Öyle bir veda gibi mi? Veda gibi Vallahi sonuçu yetiştirsinler artık Onlar 3 ayda mı 6 ayda mı Veda dediğin adamlara veda etmeyelim canım Sonra şey olsun da işte araya yenileri katsınlar Hepsi hepsi girsin Herkes ha, Yani olsun. onlarda vallahi. kim hakim yok ama bilmiyorum yedincisi neyle olacak ama sekizincisi taş ve sopa olacak bence. Hayır. Bir saniye Oktay Bey sizinle ilgili bir şikayet var. Şikayet hemen geldi mi ya <gülüyor> şikayet. Abi, evet. Ben bir iki gün daha yaşarım diye düşünüyorum. Valla Tansu Şillerin, e, açıklamaları var. O açıklamaları bekletelim mi Oktay? Bekletmeyelim. Onu bekletmeyelim. Yani bekletmeyelim onu vermeyeceğiz zaten, zaten de. Hmm. Tansu Çile'nin evinde bir masa var. Masif mi? Of ben böyle bir masa görmedim ya. Bu masayı ne için tutuyor ben anlamadım ki. yani. O masayı ne için mi tutuyor? Ar Bakayım aklıma hemen şöyle şey geliyor. Bu evi galiba değil mi? O masada yemek yiyecek abi sonuçta. Evi, tabii evi canım. Bu, bu masa nasıl bir masa ya? Bu, bu masa olamaz. En son ben bunu şeyde gördüm yani dönem dizilerinde senin de söylediğin gibi o kral krallık kraliçe ve çocukları ha. ve bir takım tanıdıkları yemek yer ya ama onlarda öyle bir şey var eşinden <gülüyor> beraber biri bir başına geçiyor biri öte başına geçiyor belki de birbirlerinden şey olmuş olabilirler zaman içerisinde hani bu Biraz masayı, ya masayı yani. özel falan Ya yani özel ya çünkü özel bir yeni bir şeyler anlatıyordur orada dansçılar anlatıyor olabilir aslında <gülüyor> beri bu koltukta bir şey var ya. Buraya oturan bir taklit yapası geliyor. Az önce özel uçuran çiller taklidi yapmaktan son saniyede koydum kendime. Genç dinleyicilerimiz bilmez özel uçuran çilleri Fahir. Tansu Çilleri'nin eşi diyelim, kocası diyelim. Evet. Tansu Çilleri çünkü bilirler. Tansu Dün, Çilleri bilirler de gençlik. yaptığı açıklamalarla e, uzun sürede güldürücüye benzer bize. Ee, bitti mi? Bitti Vallahi Bir masaya olan hayretimi masa. bir belirtmek istedim. Evet. yani bu, bu nasıl bir masaya? Yani Kocaman masaya. gani gani teşekkür ediyorum senden. Kocaman bir masa düşün Fahir. Onu iki, iki katı kadar. Öyle düşün. Oktay sabah sabah bir kist dinlemek ister misin? Sabah sabah kist. Dinlemek isterim evet. Ondan önce sana bir San sıkılıyor. Çok hoş. Yine mi ne oluyor? Aa! Hak ediyorsun Oktay. Başına gelen her şeyi hak ediyorsun. Sabah sabah sizde Kis ister misiniz sevgili dinleyiciler? İsterik. Dediğinizi duyar gibi oluyorum. O ben zaman duydum galiba. Durduğunuz kabahat. Durduğunuz kabahat. Al. Kim istemişti o kisi? Ben. Al al i̇ster işte. Ben istemiştim. Hoppa. Çok güzel. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. düş düş düş düş düş düş düş düş 2 2 Oktay Bey döş dediniz. Ona <gülüyor> evet. bize döş. Vallahi denen... <gülüyor> süper şey. Evet Oktay Bey bugün ya. hat-trick yaptınız. Valla hat-trick yaptım. Valla hat-trick. Bu üçüncüydü. Helal olsun. Eline sağlık, yüreğine sağlık. Çok teşekkür ederim. Ee, dinleyicilerimize de teşekkür ederim. Niye? Ee... Hayırdır? Twitter'dan bir şey mi geldi? Valla Tamsu Çiller'in masasına dair ayrıntılar geldi de. Tamsu ee... masasıymıştı. Yani çünkü şimdi Tamsu açıklamalarını konuşsak Fahir. O program... Bitmez. Hayır. Yetmez. Komik olur. Evet. Ama bizden de yani... Bizden ötürü değil. Bizden değil. O yüzden yani çok hani masası hakkında konuşalım istiyorum bir yandan. Neyse konuşacak da bir şey kalmadı. Kocaman bir masası var. Kocaman çok... bir masa. <gülüyor> çok hayretle karşıladığım şey oldu dünkü kasiler e, olayları ile ilgili onun için Ankara'da trafik şu aralar şu dakikada e, banduş mu acayip sıkışık çok iyi daktayl yani sıkı yani vallahi çok sıkışık pek çok e, sıkı trafikte sıkıntıları var eskişehir yolda alt geçit neresi eskişehir yolundaki Su Aa, alt şey geçitlerimiz mi, mini göl oluşmuş Abi. mini göl mini göl çok tatlı ya yani mini göl deyince benim aklıma hep mini golf geliyor başka ne geliyor Fahri Sırayla söyler misin Mini ya. golf deyince de Ali Ağaoğlu'nu Sempatik bir şey dedim. geliyor. Ne Bak yani? Ali Ağaoğlu dedim ya sempatik bir şey dedim ya. He, at mı o zaman? <gülüyor> at. Yani yani o or düşünüyorum çünkü yani. Valla oradaki at da at yani. Ya adam herhalde orada o kadar arabaya para veren adam ata da iyi sağlam bir şey vermişti. Bu değil bu değil bana daha böyle sağlam kallavi bir şey gelir. O da değil bu da değil. Diyerek o atı seçmiş işte. Ve az önce Ali Ağaoğlu taklidi yaptı mı bir... Sarsılarak fark et, özür diliyorum. Gideceğim her tarafımı yıkacağım. Ağzımı yıkamakla kurtaramayacağım ya. Gireceğim. Dur bir kere. Onu öğreniriz. İnternetten bakarız. Bu radyoda duş alacaklar. Bana ki radyoda duş yok yani. Radyoda duş. Gireceğim o lebabaya. Açacağım. Radyoda duşla güzel bir roman ismi olur ya bence film uyarlaması pek güzel olmaz da Mini Golf deyince de Zeki Metin'in bir filmi geliyor benim aklıma demiş Özkan'ım. Mini Golf sahası yapılacaktı. Metin de müdürü olacaktı. Evet. Neydi Aa, o şey, filmin adı ya? Şey ben yaptılar. oradaki bakanın hastasıyımdır. Aa, Diri vücutlu bakan diye geçer. Tabii yaş <gülüyor> ileri, yaşına ileri yaşına rağmen şey yaptılar <gülüyor> böyle varillerin üstünde ev yaptılar. Evet Kadir Savun. Kadir Savun ee, şey evet şeyi de. Şey, müstakbel Alişen. O filmin adı neydi? O filmin adı mı? Ee, Aa, bunlar şey yapıyordu böyle. Yumurta yapıyorlar, ekmekli yumurta. Yok yok, böyle tatil köyünde çalışmıyorlar mıydı? Tatil köyünde çalışıyorlar sonra. Bir dakika ya, e, o tatil köyünde çalıştıkları o muydu? O işte. Berran Kutman şey geliyordu. Hayır, Perran Kutman yok onda. Onda yok mu? Perran Kutman yok. O öbürü müydü? O, o dizinin öbürü, devamı. O öbürü falan. Bun, burada şey geliyor, bakan geliyor, bakan e, yumurtalı ekmek yapıyor. Öteki Neriman Köksal, Kadir Savun karısı. O, o, o veriyor işte e, şey yapıyor falan. Bizim bir hafızanız Oktay Bey, e, bir saniye. O, şey biniyorlar, ondan. Ondan sonra bakanla bunlar arkadaş oluyor. Diri Vücutlu Bakan diye geçer. Günaydın efendim. Günaydın. Diri Vücutlu Bakanı tanıyor musunuz? Hayır. Ee, tamam biz kimle görüşüyoruz? Ee, ben Cihan. Cihan Bey hoş geldiniz. Buyurun hoş konunuz var mı? Ee, konunun <gülüyor> bir elektrikleriniz oradan geliyor ne efendim? Hattrick'te kalmış Burak Bey. Evet. Hattrick. Evet, Yanlış mı kullandık Hattrick'i? Yok. Ee, şöyle ki, e, dün akşam biliyorsunuz Galatasaray maçı vardı. Evet. Burak Obama Ama... diye manşetler atıldı bugün gazetelerde. Evet, evet. <gülüyor> ee, şimdi Burak'ın her gol sevincinden sonra bilmiyorum. Yani futboluna kadar ilginiz var. Yani Cristiano Ronaldo sevinci yapması oyalar şey olmuştu. Yani komik bir görüntü sergiledi. Evet. O da yani, Ronaldo o... taklidi mi yaptı diyorsunuz? Evet yani Ronaldo ediyor. Orada ama bir kinaye vardı. Ronaldo'ya çünkü Ronaldo biliyorsunuz 5 golle e, şu anda Şampiyonlar Ligi'nde gol kralı, 4 golle de ikinci sırada Burak geliyor diye biliyoruz. Bilmiyorum yani. sizin bunlardan haberiniz var mıydı? Geliyorum Ronaldo. Korkunun <gülüyor> ecele faydası yok der gibicesine sanki. Ya orası az hikaye de. <gülüyor> hikaye mi? Yani. Ama şimdi sanki sanki siz Galatasaray taraftarı değil misiniz gibi bir intiba oluştu. Ben Beşiktaşlıyım. Yani. Bir de yani ne ben anlamadım şimdi yani şeyi. Sizin konunuzun ne olduğunu ben tam anlayamadım ya. Ya bura yani, bura bura se, sevincine mi şey yapıyorsunuz? Evet evet. Sevmediğinizi belirtiyorsunuz. Evet. Peki. Çok teşekkür <gülüyor> ederiz. Biz tam başka bir konudan bahsediyorduk da ben bağlayamadım ben. O biraz ya. yavaş çalışıyor. Ya şimdi Siz, de her zaman böyle oluyor. Ya bana e, şey yapıyorsunuz, bayağı bir takılıyorsunuz. Bu da hep böyle oluyor yani. Hep böyle evet, oluyor Biz de değiştiriyoruz yani. konuları. Evet. O esnada ben yetişemedim. Taksilerin masasından idiriyucultlu şey, e, bakan'a yok. geçtik. Yani. Aslı. Bir şey paylaşmak için neredeyse... Size. Buyurun buyurun, paylaşın. paylaşın. Hayat paylaşınca oldu. güzel. Şu an trafikteyim. Andalabularındayım. Evet. Saat, sağ çaprazımda bir beyefendi var böyle. Bir araba ara. ee, Camı böyle ne kadar 5 saniye açık sigar içiyor. Yani ne yani kadar yağmur yağmasına rağmen... ...yarından arabalar geçip... ...üstüne püskürtmesine rağmen o ...camı kapatmayıp... ...ala sigarası içmeye... Devam ediyor yani çok enteresan bir durum. Bayağı da ıslanmış durumda arabanın içini falan görürdüm yanından geçerken. Hatta yavaşladım bir daha geçtim bu nasıl bir iş diye. Bir daha ıslatmak için mi geçtiniz? <gülüyor> Yok be ben ıslatacak kadar hızlı geçmiyordum yani. Önümden geçen üç tanesini rahatça ıslattı ama hala camı kütahdi hepsi biraz işmek devam ediyor. Hmm. Yani sizin isyanınız var. Herkese bir laf sokasınız evet. var Burak sabah. Evet, sabah ya Kapat. kapat. Hayır, bize, bize, bize de, de lazım. sıra bana gerçi, geldi o gerçi, yandaki trafikten sonra. Gerçi soktu bize de çok hızlı konuda. Burak Sandırı teşekkürler. Konuşsunuz. Görüşmek üzere. Çok teşekkür ediyoruz. Sakin sakin. Ha. Ama. Sağ, Sağ olun. olun. Güle güle. Evet, Burak Bey'in isyanı herkeseydi. Ee... Çağrı Bey, Kürşat Tüzmen miydi diri vücutlu bakan demiş? Değil efendim, değil. Filmde oynayan diri vücutlu bakan. Zeki Metin'in arkadaşı oluyor. Günaydın. Günaydın efendim. Ha, Siz de bize mi laf sokacaksınız yoksa genel hayata dair bir laf sokuşunuz mu var? Yok ben kimseye laf sokmayacağım şu an trafikteyim. Şevket'e de geç kaldım gidemiyorum. Şevket'e. mi? Aa siz Şevket'e gidelim dinleyeyim şimdi, misiniz, değil mi? <gülüyor> evet Hilal ben. <gülüyor> Hilal Hanım hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk ben şeyi merak ettim o yüzden aramak Buyurun. istiyorum. Şimdi ben e, Eskişehir yoluna çıkacağım. Evet. Şoförlük kumasını birazcık ha. deneyimsizim diyelim. Hani bir yıldır falan araba kullanıyorum ama hiç bu kadar yağmura denk gelmedim. Şimdi o göllerde ben ne yapayım? Ha. Göllerde? İlleyin mi köprünün altına? Sağdan soldan mı gitmeye çalışayım yoksa boşver ya gir gitsin mi diyeyim ne yapayım fikir hı hı. sormak için lazım. Valla iyi söyledin. şimdi biz mini göl kavramına bizde yani aslında hani kavram olarak biliyoruz da onu dinleyicilerimize sormak lazım. Siz neredesiniz tam olarak? Ben şu an Kennedy'ye çıkıyorum. Kennedy'ye çıkıyorum. Kennedy Kennedy Caddesi'nden şey asıl bulvarına hani Ha oradan sizin Şevket nerede pardon ediyorum. çok özür dilerim Şevket? Ümitköy'de. Ümitköy'e gideceksiniz. O zaman hemen dinleyicilerimiz evet. arıyorlar ne da dair onların evet, bir fikri var. Evet. Benim ta benim tavsiyem şöyle yani Jack pek çok akıllı Selim dinleyici tabii şey yapar da ee, yani bir arabayı takip edin. Sizin arabanıza benzer bir arabayı çok yakın olmayacak bir mesafede takip etsin. Eee ...öndeki ne yapıyorsa ki... siz de aynısını yapın mı diyorsunuz? Evet. Günaydın. Alo. Alo. Günaydın. Günaydın. Günaydın Kimle görüşürüz efendim? Do Doğu Özdemir. Doğu Bey, Bey hoş, geldiniz. hoş geldiniz. Hoş bulduk. İki, iki konumuz evet. var. Bir tanesi e, Diri Vücutlu Geç. Bakan'ın olduğu film neydi? İkincisi ha. az önce dinleyin. Ee, Gölleri girerken ne yapıyorsun Hilal Hanım? Hilal Hanım. Ee, şöyle Hilal Hanım buyursun takip etsin diyeceğim ama ben bayağı ilerlemişim. Hatta zannedersen dinleyenler içerisinde en ileriye gitmeyi başaran da benim. Bravo Size Bey. helal olsun. Size de bu bizim. yakışırdı. Zaten... Zaten... Ki en önde Zaten... olacaksınız. Şu anda kamu spotunun önünden geçiyorum. Kamu spotunu? Var... Allah Allah herkesin şey de kendine ait bir konusu var. Hayır. Bravo çok, çok güzel. Konusu olmayan aramasın dedik tam tersine döndü oklar. Şey Hangi konu spotu? Şu, kamu kamu şu milli de bir şey vardı ya. Hangisi işte? Ee, bir bu ne vardı ya. Ha ya işte şey Gökçek bu ne o mu? Ha, bu yok, o bu ne? O, o bu bu ne? Değil, o bu bu, şey. bu ne? Ha öbürü e, bu, bu. bu. Tamam anladık. Bu ne dediğimiz mimari bir tarz yavrumuz. Yani ha bu, ya. bu ne? Lux Skywalker dediğimiz şey. Mesela, Tamam. Mesela. Ha onun önündesiniz. Eee gök kuşağı bu ne? Evet. Evet. Şey, e, o onun hemen altındaki eee geçit kapalı Girmekte de sıkmakta sıkıntı yok. Çünkü başında ponisler almıyor zaten. Ha yani e, ama Bakıyor. diğerlerinde ne yapacak hanımefendi <gülüyor> Diğerlerinde Şöyle, ne yapacak Öncelikle dizel bir araba alacak Yeterince vakti var yani şu an Bakayım bir 10-15 dakika vakti var Ümitke'ye gidinceye kadar yol üstünde kaç Yok, tane galeri 15, var yani da, Hiç 10-15 dakika değil yani merak etmesin Rahat bir 45 dakika 50 dakika yani Cep telefonundan hemen kredi bile alabilir yani o esnada ee, Dolayısıyla şu anda yine duruyor trafik Siz diyorsunuz ki kredi çeksin diyorsunuz anladığım kadarıyla Değişik. Evet. Abi, ya, dakika dolayı. ya bir saniye. ben bir şey yapayım Buyurun bu arada ee, başka tra trafik, trafik sesime döneyim. Şu anda Ankara İstanbul yolu üzerinde. Öyle, öyle Neyse, Eskişehir ee, yolu kapılıyor. Bir şekilde. Bir şekilde girecek kimse varsa girmesin. Tabii ki. Girmesin. Hı, şey, be, Bey. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. <gülüyor> Gök, alışveriş merkezi çıktı o. Yani... Günaydın. Sessizlik. Günaydın. Günaydın hanımefendi. Görüşüyoruz? Duygu ben. Duygu Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ya aslında konum da yoktu. Kimseye isyanım da yoktu ama Hilal Hanım'a isyan eder gibi bir... Eee tavsiyede bulunmuş. için. E var, evet. var işte o zaman konunuz var. İşte bir isyanınız var sonuçta. Evet oldu evet. Buyurun buyurun konunuz hakkında ee, konuşun. Diyorum ki bu yağmurlu havalar rutubet ve sıkışmasına sebep çok fazla. Sizlersiniz mi diyorsunuz? Sürücülerdiniz. Kendisine ben taksiye da e, toplu taşıma tavsiye ediyorum. Hanımefendi, Lütfen. hanımefendi, Kennedy'den siz Ümitköy'e kaç para yazdığında haberiniz var mı? <gülüyor> Hanımefendi'nin iki tane melek yavrusu var. çolun çocuğun rızkını kesip taksilerde <gülüyor> mi yersin? Ha. Şevketlere top tutuşma, taksilerle top tutuşma, gidiyor. Topu taşıma işte. Bu travalarda en güzeli toplu tuşu var. Gidip alaydınız. Gidip alaydınız. Ben de işime gidiyorum. Zaten bu yoldaki işte henüz çok fazla deneyim olmayan sürücüler dolayısıyla işte şu anda trafik oluşmuş vaziyette. Tek sorun yani o mu? Lütfen yapmayın. Siz de deneyimsiz sürücüleri günah keçisi yapmayın. Yani Yağmurda da daha çok çalışıyor. Yağmurun hiçbir kabahati yok. Yani 50... Aa, ne yapacağım acaba? Çok da göremiyorum. Görüş etimde... Resim, yani Zaten ne yapabilirim bir şey diye işte Vallahi sorguluyor Hilal Hanım. Hilal yani Hilal hanım ama yok. yani elli bin. taşıma. Bin... tane sebep var yani Yolların bu sebep. Lütfen. Bütün Sebek... suç günah kecizi Hilal Hanım olmasın. Belediye... Hilal'e sahip çıkalım lütfen. Yani. Hep... Hepimiz Hilaliz diyoruz. <gülüyor> Hepimiz Hilaliz. <gülüyor> Bakın mesela. <gülüyor> Sinirden sesi inceldi. Sesi inceldi ama... evet. İyi ki konusu yoktu yalnız hanımefendi. Vallahi sinirden. Vallahi oh, ya, yani bana isyan yani. Yok biz kimseye isyan değiliz. Biz tarafsız bölgedeyiz. yani. Biz tarafsız. Biz sadece İlhan sahip çıkıyoruz. Bunca <gülüyor> şeyine rağmen. <gülüyor> yani <gülüyor> ne yapabilirim <gülüyor> diye hala kendisini <gülüyor> düşünüyorum. Deneyemediniz sen mutlaka. Deneyemediniz. Ama yağmurlu günlerde çıkmasın. Tamam öyle diyeceğim ben de çıkmasın. Yağmurlu günlerde evinizde oturun İlhan Hanım. Tamam teşekkür ediyoruz görüşmek üzere hoşçakalın. Kendiden güvenlikten Dikmen Caddesi'ne oradan Çetinemeçe oradan beştepe sonra çiftlik tarafından Ümit e gitsin demiş. Almak eee. rota çizmiş Çağrı Bey. Günaydın Hanım Günaydın. Ha bir e, şey ne sahibi sağduyu sahibi bir ses var sanki attığımızda Günaydın. E, günaydın ben trafik raporu vermek için aradım. Buyurun buyurun trafik raporunu alalım. Şu an OTTÜ'den, e, Bilkent Kavşağı'ndan da Eskişehir yoluna çıkmış durumdayım. Herhangi bir problem yok. Sanırım Mihal Hanım e, da bu tarafa doğru gelebilir. E, sakin ve stresiz kullandığı durumda herhangi bir problem olmuyor. Ne kadar güzel. Sakin diyorsunuz. İşte sakin bir sağduyu sahibi dinlediğim. Çok, Çok teşekkür ederiz. İyi Yolunuz açık olsun hep. Çok teşekkürler. Sağolunuz efendim. efendim. yana gel dedi yani Hilal Bu arada Hilal e, Twitter'dan sormuştuk e, ve de bir istek şarkımız var Fahir. İstersen saatte 9'u geçiyor. Ya olsun Oktay. 40 yılın başı yağmur dolayısıyla geç çaldık deriz. Ne olacak? Ama Fiday'da istiyorlar yani. Fiday'da hiç almam mı? Günaydın. <gülüyor> Günaydın. Good morning. Deli Vücutlu Bakan'ın olduğu, zekimetinin olduğu e, otelci, golf sahası falan o filmi sormuştu. Güler misin, ağlar mısınmış? Pek çok cevap geldi. Çok teşekkür ediyoruz dinleyicilerimize. Ellerine, kollarına sağlık. Şimdi, Son bir tane... Özge bir... Hanım'ın doğum günüymüş bugün. Benim için Fidaydayı çalar mısınız? Çalmaz bu? biz be. Günaydın. Günaydın. o ama. Tamam. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Nasılsınız? Teşekkür <gülüyor> ederiz. Biz iyiyiz ya siz? Ee, ben de iyiyim. Bugün ben uzun zaman sonra ilk defa OTT'ye geldim bir eğitim için. Kapının Hoş geldiniz. Şey o... Kapınıza bir şey olmuş onu söylemek için Kaf aradım. Bu kafamıza ara mı? Kapınıza kapınıza. Yandı yandı o yandı. <gülüyor> yandı kapımız Eğitim, yandı. Bu kadar aradan sonra böyle rahat geçmek. Adınız ne efendim sizin? Emre. Emre Bey biz söyledik sizin geleceğinizi. Vallahi zaten Abi, şey <gülüyor> diyorlar herkese A1 kapısından girin nasıl olsa yandı orası diye. Aynen öyle. ya çok zahmet etmişler olduğu gibi götürmüşler. <gülüyor> nasıl ki hakikaten hep girerken sorun mu çıkıyordu hep ot diye? Valla normalde işte ehliyet alırlar ondan sonra işte sorarlardı niye geldin niye gidiyorsun ne, ne zaman çıkacaksın falan Şimdi gibi. ne diye soruyorlar nerelerdirsin Vallahi... kaç zamandır yoksun merak ettik. Hiç... Hiçbir Hiç şey sormamışlar. Vallahi öyle demediler. Valla bir de bilmediğim için camı açıp baktım. Ben yanlış mı görüyorum? Hakikaten kulübe falan mı yok? Ne oluyor diye <gülüyor> de. Kimse yok Gerçekten muydu? Gerçekten yok. Kimse yok. Zaten haliyle yok yani. Şu anda Emre Bey'in bu ifadesiyle ot diyor akıl akıl insanlar, insanlar geliyor. geliyor. Yani bugün <gülüyor> ot giriş serbestmiş. Hadi gelin diye. Valla ben olsam yıllardır o gıcıklığım varsa girer girer çıkarım. Girer girer çıkarım. Yok estağfurullah öyle bir gıcıklığımız yok da tabii yani hani bu kadar sıkı olan bir yere böyle rahat gireyim. Sıkı diyorsunuz yani. Yalnız, yalnız şöyle e, yani bir şeyi de hatırlatalım. Hala yağmur dolayısıyla belki otoya girişsem ama hala otoya otobüslerine binmek maalesef <gülüyor> <gülüyor> diyoruz. Kimse ümitlenmesin. Evet. Teşekkür evet. ediyoruz Emre Bey. Sağ ben abi. teşekkür ederim. Ya, sağ Sağolun. Hadi sağ kolay gelsin. Ama şu konuyu da alamadık gitti. Son bir tane hep bir ümitle alıyorum. Valla son eğer bunu da konusu olduysa e, bakalım. Konusun, konusu Konusun. olmayan aramasın. Günaydın. Alo, günaydın. Günaydın. Ben Hilal Hanım'a destek vermek için aramıştım Bu, i̇şte buyur, Bir işte bir destek geliyor Serkan destek, Bey'den derseniz, mi Evet benim e, Levent Kırcı'nın olacak o kadarını bir hazırlayın derim ben Tamam bir dakika, peki bir saniye, bir saniye. Yani... Çok, Beni de şey yakaladınız hemen Yani Bak, şu bir... Levent Kırcı'ya yeri geldiği zaman bir silah Yeri geldiği zaman bir savunma aracı olarak kullanılabiliyor Bakın. Evet burada destek olarak kullanacağız Bir saniye dur fire. erken patlattın ya ha, Pardon bir daha mı dur, Benim yani, lafım değil bir... Serkan Bey Heh. Son 10 yıldır metro yapıldı da Hilal Hanım binmedi mi Bravo Serkan Bey Teşekkür ediyorum Rica ederiz Gerçekten Serkan Bey kolaylıklar Çok teşekkür ederim Sağ olun ederiz. görüşmek ol. üzere hoşçakalın evet. ee, Sevgili dinleyiciler bir saatin daha burada yedik bitirdik valla Valla öyle oldu da Fahir bir şey soracağım sana ne oldu? Şey var mı? Erol Evgin'den Fidayda var mı vallahi, Bakayım istek reklamımın aleti Yok mu Özge Hanım'ın doğum günüymüş Özge Hanım program bitinceye kadar muhakkak, muhakkak çalacağız muhakkak. Fidayda ile kutlayacağız doğum gününüz kutlu olsun bir dakika Oktay. O işler o kadar kolaylıkla olmuyor yani. Doğum, gününüz, kutlu. Hayır. Öyle, öyle mi? Hayır yani böyle şey. Şimdi o bitecek sakin. Böyle bir şey yapmayın. Beş dakikada yedik vallahi bu arada. Allah verdi başımıza bir şey gelmesi Oktay. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Yani hayatta en çok sevdiğin neden mahrum kalmak istemezsin deseler. Yemin ediyorum get right for Hayatımın fonu. Ne kadar güzel. Sevgili Seni abi bir ya, dinleyin ama bir, bir dinleyin Bir aç Faiz Teşekkürler <gülüyor> Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim Durup dururken Fahir'in güldüğünü herhalde e, Yani dikkatlerden kaçmamıştır Yakalım Dikkatli gözlerden kaçmadı ya? evet Dikkatli gözler hassas kulaklar Bak bir daha aç Ve ince dudaklar <gülüyor> Çirkinli de ince dudaklar galiba çünkü canım, kulaklar kendi içinde bir şey. İnce dudaklar... Ama yani, yani. ona tamamlayıcı bir şey gerekiyordu Oktay. Ne yapayım? O anda ağzımdan ince dudaklar i̇yi, dökülüverdi. İyi ince bacaklar çıkmadı yani. Aa, ince bacaklar... Bacak, aç fonu açtı biraz keyfimiz gelsin. Sevgili Nijal, sabah sabah sizin de keyfinizi kaçırmak istemeyim. İstemeyim. <Gülüyor> i̇stemeyim. <Gülüyor> <gülüyor> ha, kadın Hollanda'da bir araştırma yapılmış. Onu da verelim de. Yapılsın. Şimdi davetiye vereceğiz çünkü. Davetiye eee Gene vermez. mi veriyoruz? E tabi bugün değil mi? Şey. Bugün değil. Bugün değil özel gösterim? Mi? Bugün değil miydi özel gösterim? TÜR'ün kaçıncı özel gösterimi? 94. 94'üncü olsa. 94. mü? Ne? 94'üncü özel İlini gösterim. Yine hatırlarım dün gibi. Chicken Rams. Tavuklar firarda diye Türkçemize çevrilen. Evrilen. <gülüyor> Herkes birer kere söyleyecek. Allah bunu. Allah herhalde herkesin bir konusu var. Gene bir telefonlar çalıyor. Çalar tabii abi. Abi merak ettiğim için açacağım Oktay. Bir vücudu bakalım filmini de bulduk. Gülenmiş, Onu da bulduk. Larmışım. Bir saniye. Çok konusunu merak ettim dinleyicimizin. Günaydın. Alo. Alo günaydın. günaydın. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? Fikriye ben. Lütfiye Hanım hoş geldiniz. Fikri, Fikriye mi Lütfiye mi? Fikriye. Fatsa'nın F'siyle. Fatsa'nın F'siyle Fikriye Hanım hoş geldiniz. Konunuz var mı? Hayır ben yarışmaya katılmak için aradım. Buyurun katılın <gülüyor> efendim. Nasıl katılacaksınız? Bir sevabınızı alalım. Yoruşalım. E, A şıkkı diyorum. A ne, şıkkı ne, değil yalnız bu doldurmalı. Klasik yapıyoruz. Doldurmalı mı? Evet bir Peki. cevap vermeniz sol, gerekiyor. Sol, sol, sol tarafındayım çok yağmur yağıyor. <gülüyor> ya, yolu çok iyi göremiyorum. Valla bravo bizim sorumuz da zaten şu anda neredesiniz yolu görebiliyor musunuz? <gülüyor> Hava nasıl olacaktı? Bravo tebrik ediyoruz. Oley. <gülüyor> Oley diyor. Ya Fikri Hanım o kadar hak. Neyse sizin yolunuz var mı? Verelim canım da? Fikri Hanıma bir şey olarak verelim ama yani örnek olmasın yarışmamızı yapacağız. Evet, Diğer münferitle hadise bu. Münferit hadise Fikri Hanım ee, soyadınızı alabilir miyiz? Eren. Fikriye Eren. Size davetiyenizi evet. verdik ayrıntılar için ne olur programdan sonra bizi arayın. Aman ihmal etmeyin tamam, tamam mı? Tamam çok... zaten Anışın. dinliyorum sizi o yüzden sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı olmaz evet. abi diyorsun. Ama o zaman öyle kapatın. Sıkıntı olmaz abi diyin. Sıkıntı, sıkıntı Sıkıntı değil efendim. Sıkıntı olacak. Sıkıntı. <gülüyor> Dilinizle böyle dudağınızı, dişinizi şey yapar gibi. Diliniz üst dişlerinize değecek. Sıkıntı. Sözlek evet. bir sıkıntı demeniz gerekiyor. Sıkıntı demeniz. <gülüyor> tamam oldu. Oldu Tamam teşekkürler. Teşekkür İyi yayınlar. Sağ olun. Sema Hanım hepimiz Hilal izlemiş. Gerçekten. Gerçekten. Şu sorumlu yayıncılık anlayışımız... Hakikaten. Ee... Vallahi ders olup okutulması lazım. Aynen Hatta... öyle. Ozan Bey sabah sabah kendisini Çankaya Belediyesi sınırlarında bulunan Ümitköy Yaşam kent arasında yaşayan vatandaşlara selam olsun demiş. Teşekkür ediyoruz. Ona da teşekkür ediyoruz. Birilerine mesaj vermiş galiba. Vallahi ama... şifreli şifreli konuşuyorlar. Ben hiçbir şey anlamıyorum ne dediklerinden. Gerçi direkt mesaj bize. Yani o da valla diye ama yani... Bizim herhalde bir bir var. Hollanda'daki şu şeyi verelim de. Şu şeyi veroptan. E, şu araştırmayı Utrecht Üniversitesi'ni biliyorsun. Bilmem mi? Profesör Doktor Gün Şermin. Gün Şemin ve ekibi tarafından bir araştırma yapıldı. Kadınlar fısırık erkekleri kokularından tanıyor. Tabii pısırık dediği nedir? Fısır fısır fısır fısır fısır salan adamdır. Nedir bu ona biz fısırık erkek diyoruz. Fısırık fısırık fail. Ha. Fısırık. Yani lütfen Lütfen ya bu kadar da şey yapmıyorum programımıza. Ya ben kendime bir at, at bir şey bir, bir <gülüyor> sen, vereyim ya. Sen atın önüne at kendini hatta. Valla bir saniye sevgili dinleyiciler. Yani atları ben zahmet ettirme. Diyeyim. Yani koşturma. At. Oh. O da serin ya iyi geldi. Bir şey diyeceğim ya bilim bilim dünyasında pısırık diye bir şey var mı? Bakayım. A -a, yok. Pısırık insan diye bir şey var mı ya? Pısırık... Yok ya piknik tip var da pısırık tip diye bir piknik şey yok. tip var, atletik tip var bir de şey var. Normal. Normal değil başka bir adı vardı on neydi o piknik atletik yapalı. Obez mi ya resmen bu... obez tip mi? Bu da değil neydi ya? Neyse yani pısırık diye bir şey yok. Hakikaten bunu nasıl şey yapmışlar? Bunu nasıl literatüre sokarsınız ya? meslek bir grup erkek denekten korkuyu, bir grup ve pısırık... tiks... evet. Kork ha. korkuyu ve tiksinmeyi tetikleyen 25 dakikalık video izlemelerini istemiş. Korkuyu ve neyi tetikleyen? Korkuyu ve tiksinmeyi. Tiksin Sen öyle bir şey... Olsa ne tip bir video izlersin? Herkesin kendisine bırakıyor mesela Gün Hoca. Diyor ki... Herkes şimdi beni dinlesin diyor. Herkes korku biliyor. ve tiksinme deyince benim aklıma direkt şey geliyor. Ne? Videosu. Dedik sahip çıkalım. O mesela de hem korku hem tiksinme hem de... Ama <gülüyor> biraz orada yani... Yine... Tabi tabii ki orada bir şey de var. Ama Seni ben güldürün sinirim sinirimden sinirimden gülüyorum. Şimdi korku derken bir... bile güldün yani. Korku ve tiksinme. Sen herkesi... o kadını gö gördün mü? Gördüm evet bir kere bir kere gördüm. Sen de korkunma ve korkunma dediğin <gülüyor> ürküntü ve Korkunme. tiksinme. Yani korku ve tiksinme. <gülüyor> korkunma ve tiksinmenin bir arada aynı potada eridi. Bir saniye Oktay şimdi çok özür dilerim senin araştırmana saygım sonsuz. Benim değil tabi de korku ve tiksinme videoları geliyor olabilir. Dinlemesini tamam, bekletmeyelim. Tamam ama. onu da alalım. Alalım tamam. ya korkma tamam. tiksinmek için ne izlemeliyiz? Günaydın. Günaydın. Günaydın. Birbirimize tavırlı günaydınımızı ettiğimize göre <gülüyor> sizi tanıyabiliriz. <gülüyor> Teşekkürler ben Cem Özçelik. Cem Bey hoş geldiniz buyurun. Hoş bulduk. Konunuzu Demin merak konu... ettim. Deminki konuştuklarızın hiçbirini duyamadım çünkü bluetooth'tan arıyordum telefonla. Ee, ne konuştuğunuzu bilmiyorum ama ben şey için aradım. öncelikle. buyurun. Demin gelen tweet vardı yani şu yaşam kent. E, evet evet. Falan. O büyük ihtimalle şununla alakalı dün gece başlayan e, belediyeler yasasıyla alakalı benim duyduğuma göre e, Yeni Mahalle Belediyesi'nin belli bir kısmı Etimesgut'a bağlanmış. Yani Yeni Mahalle'de oturduğunu zannedenler e, bu sabahtan itibaren Etimesgut Doğru oturuyor. söylüyorsunuz Cem Bey. Öyle bir şey var. Doğru söylüyorsunuz Cem Bey. İyi Ama... ki hatırlattınız. Ozan Bey de yazmış bunu. Gece yasa geçti. E, oralar Yeni Mahalle'nin Çankaya'ya geçti demiş saydığı yerler. Ki oralarda e, Ümitköy. Çankaya'ya mı geçti? Evet Ümitköy Yaşam kent arasında yaşayan vatandaşlar Çankaya'ya geçtiğine göre o bölge yani işte Ümitköy'den yani. kent arası. Nasıl oluyor yani öyle ya? Ne şey oldu onunla alakalı. İşte. Ben de bilmiyorum Evet yani, yani. <gülüyor> vallahi geceleri çalışırız belediyeler diyorsunuz. <gülüyor> tabii çok teşekkür ee... ediyoruz Cem Bey. Sağ olun. Be teşekkür ve de ederim. şöyle söyleyeyim. Yarışma nedir? Şöyle söyleyeyim. Siz Bluetooth'la uğraş hiçbir şey konuşmadık yani öyle söyleyeyim. hiçbir öyle şey. Tabii, tabii, tamam tabii. Tamam. Kayda şey değer kaçırmadım. herhangi bir şey yok yani. Şey Kaçırdığınız kaçamaz. herhangi Yarışma bir şey. Yarışma nedir? Yarışma şudur. Korku ve tiksinmeyi tetiklemek için ne seyredersiniz siz? Size bir ödev verirse? Ha ne seyretemiyim ne seyrettirer miyim? Seyrettirin valla Siz seyrettirin. İsterseniz seyrettirin yani. <gülüyor> hani şu, öyle bir sordu ki çünkü Cem Bey yani bir şey yapmasın. Valla ben dokunu çıkaramam. Seyrederse yani. seyre. Ne diyorsa onu yaparım yani. Korku ben Hayır korkuyu anladım. Tiksilmek için insan niye bir şey izler ki? Hani korkuyan ben korkuyu severim de. ...hani tiksindirmek için bir şey izletilir mutlaka... ...insan, insan tiksindirmek için bir şey izlemez herhalde... ...ben yani o, o mantıkla gittim de onun için söylerim... Doğru mantıkla gitmişsiniz... ...zaten biz de araştırma veriyorduk... ...burada konu nereden nereye geldi... <gülüyor> Evet ben bozdum biraz galiba. Ya estafla estafla olur mu? Bozman <gülüyor> eki Bir eks düzelttiniz. Bir eks düzelttiniz. Evet, Teşekkür anladım. ediyoruz size. Rica ediyorum görüşmek üzere. Güle güle. Sağ ol, evet, rica ediyoruz. biz rica ederiz ya. Burada rica edecek birisi varsa o da biz. Lütfen ya. Lütfen ya. Abi nereye bu yere vurdun ya? Ne yaptın? Telefonu şey yaptım ya. Bir sinirle Hı. kapatayım dedim. Kendime trip attım. Günaydın. Günaydın. Good morning. Good morning. Korku ve tiksinmeyi tetikleyen 25 dakikalık video nedir ya? Bunu 25 dakikalık izlemeden... video mu olur arkadaş? Benim o kadar vaktim olsa zaten ben neler neler yaparım ya. Sonra deneklerden ter örnekleri toplamış. <gülüyor> bir dakika. Günaydın. <gülüyor> Aa, bir dakika. Günaydın. Günaydın. <gülüyor> Kimle görüşüyoruz beyefendi? Özer Bey. Özer Bey hoş geldiniz. Buyursunlar. Ee, bu Walking Dead var. Walking Dead dizi. Ha, dizi olan. Evet evet dizi. Herhalde en uygun örneklerden. Bu zombili mobili olan değil mi? Evet evet. Hem siksinme var bol bol hem korku var. Korku var. Hepsi Peki erotizm var, var mı? Erotizm ee, pek yok. Ne kadar? Yani size kadar mı yok? Herkes kendimize kadar mı var diyor. Ne diyor erotizmle ilgili? Ya erotizmle ilgili pek bir örnek yok yani. Sorun anlaşılmadı. Şöyle, yani, yani mesela... Sizin Erotizm anlayışınızı bilmiyoruz ya. Yani böyle hani öpüşmeli öpüşmeli bir şeyler var mı? Var var tabi. Var mı? Ya o zaman emakizm var yani lütfen. True Blood'da evet. mı daha fazla var mesela? Biz True Blood'ı biraz biliyoruz. Walking Dead'te mi var siz ikisini de evet. biliyorsunuzdur? Yok yok True ha, izlemediniz. İzlemediniz mi? mi? Esas Aha. True Blood'da var ya. Esas True Blood Var diyorlar. ya True Blood'da. Esas öpüşmeler <gülüyor> True <Blood'da> diyorlar. <gülüyor> Kesin yani ben size tek geçerim öyle söyleyeyim. Peki. Peki Özel Bey çok teşekkür, eder. teşekkür ederiz sağ ol. ederim. Özel Bey sesiniz titredi en son kapatırken oradan hop. Aa, Yazmasın bak. abi boşu boşuna. Doğru yani adam da haklı konuşuyor. Baktı, baktı boş konuşuyoruz. Hemen kapattı yani. Zaten. Allah Allah. Bakalım bir dinleyicimiz daha. Günaydın efendim. Nah, bu da sana fahir en Bugün güzel kapat. Bugün herkes kapak. de trafikte mi ya? Yoksa böyle trafikte çıktılar insanlar yerlerine ulaşamadan. Ulaşma olmuyor mu ya? Ulaşamıyor mu kimse ya? Herkes. Alo, alo. Alo, alo. Alo, günaydın. Günaydın efendim. Alo, alo. Alo, alo. Artık duyulabiliyor muyum sesimi? Buyurun buyurun Sos hanımefendi buyurun. Ben şey için aradım korku ve aynamda tiskindirme tamam. duyguları Önce yaratan... Önce isminizi alalım. Adım Buse. Buse Hanım. Buse Hanım buyurun evet. sizi kim korkuttu kim tiskindirtti kendinden? Ee, ya Benim bir arkadaşım var bir medikal filmasında çalışıyor. Onunla geçen gün şey izledik. Ee, göz, ağzı, göz çevresi estetik evet. e, operasyonu. operasyonu ameliyatı. Ve gerçekten hem korktum, hem tiksindim, hem çok başka duygulara sürüklerdim açıkçası. Ya evet, çok. insan gözünün öyle bir özelliği var yalnız ya. Bütün Göz Gözün etrafını böyle kestiler, gözün o eti oradan çıkardılar ve böyle şu an. biri birbirine diktiler. Ya ama yani... Şu anda izlemedik ama yani şu anda biz de bir içimiz şey oldu yani. Benim bayağı ben şey oldu, iştahım açıldı, vallahi şey oldum yani. hayır. Daha garip kısmı doktor o e, kapağı ve kaşın alt kısmını birbirine dikerken işte bu benim Bu da en sana kapak olsun diye böyle espriler an, yapıyorlar mıydı? Şu an çok zevk alıyorum. Bu benim en sevdiğim kısım falan diyoruz böyle i̇şte. onları oradan geçilirken. Gerçekten... Kesin benim akraba mı? <gülüyor> Peki oldu i̇şte böyle. birden böyle mi? İşte böyle. Bu da bir... Doktorun sesi mi duyuluyordu o sizin izlediğiniz şeyde? Efendim? Doktorun sesi duyuluyor muydu o sizin izlediğiniz videoları? Evet, evet yandan anlatıyor ne yaptığını işte evet. şimdi işaretliyorum buralardan keseceğim. Türkçe dublajlı mı yoksa? İngilizce. İngilizce. Yerli, yerli mi yani. yabancı mı doktor? Yabancı yani. Doktor yabancı. Doktor evet. yabancı. Göz yerli. Teşekkür ediyoruz evet. bu Hanım. Görüşmek evet, üzere hoşçakalın. Sağ olun. İyi. Çağrı Bey True Blood, artı 18 Walking Dead e, 07 7 yaş arası demiş. Aa ya işte ben dedim ya. Öpüşme anlamında herhalde. Öpüşme anlamında. Zombileri saymazsak. Demiş. Zombilere gelesin. Zonker günaydın. Var dedim. Evet. Günaydın. Şöyle Hayır. yapalım. Günaydın. Heh, günaydın. Günaydın. Good morning. Alo, Alo buyurun efendim. Hoş günaydın. geldiniz efendim. Günaydın efendim. Bu Alo. Buyurun dinleyin. Ama yani hepsini. Evet maalesef. Ben ben sustum yıprandık ama yani orada da bizim bir suçumuz günahımız Ay, sen yok. Sen önce çok başta abandın günaydın diye de ondan. Ya bir yok, kere ben... günaydın diyeceksin. Bitti, Sekiz bitti. kere günaydın dedin. E ne yapayım günaydın denmeyince ben bozuluyorum ha. Allah Allah Aynen. günaydın. Bir fırsat ver bak. Bakayım şimdi günaydın. Günaydın. Ha, bak. Ya işte ya sesine kurban olayım. Kimle görüşüyoruz? Alişan koca. İşte ben boş yere... Alişan şeyler... Bey günaydın. Yoksa günaydın, iyi geceler mi? Ne yaptınız? Girdiniz mi otoparka? Ne yaptınız? Bu saatler sizin uyku saatiniz bildiğimiz kadarıyla. Yok yok. <gülüyor> ay yüzümü geri eve dönüyorum uyumak <gülüyor> için. Bugün okul günüm, de, o yüzden. Ah canım, ay kıyamayız biz size ya. Eğitim Bu şartış. yaştan sonra okuyan çocuk yakalandı. Alişan Bey... <gülüyor> <gülüyor> Neredesiniz trafik nedir? <gülüyor> ya ben şu anda şeydeyim tam böyle e, bu Beykoz Sokağı Bükümle kesişen Beykoz Sokağından işte kendiye çıkıp Çetinemeli'ye çıkmaya çalışıyorum ama baya bir e, trafik Kitli. var. Baya baya bir kit, kit Kitli. var. Ama evet. Kızılay tarafına doğru açık yani böyle evet. Necati be, şey e, bu Nevmi Tatpaşa'ya doğru giden taraf açık her. Yani. Hey herkes oradan <gülüyor> takılsın bari illa evimiz köyimizden Çetinemeli şehmetine. Gir Allah. Kızılaya git Nevmi Tatpaşa Meşrutiyete tak. Git Necati yani. Bey'lerde de dolan acık en güzeli. Buyurun tiksinti ve korku videosu. Ya ben de... Neyden bahsettiklerini anladım herhalde. Otopsi videosundan bahsediyorlar galiba onun. bizim dinleyicilerimizde ne tuhaf eğilimler varmış ya. <gülüyor> Çünkü Alişan Bey konusuna göre süreyi bilir. Yani mesela süreye göre de konuyu çıkartır. 25 dakika dedim ya abi ben. İyi dedin Oradan abi. Oradan Korku ve tiksintiyle ile birleştirdi ve büyük ihtimalle de otopsi dedi. Tabii tabii YouTube'da zaten çok var. Ben de bir tanesine denk gelmiştim yani aşağı yukarı o, o civarlara denk geliyor. Tabii biraz kesiyorlar aralardan her böyle ya mesela kesmeye başlıyor. Hop sonu kesilmişini gösteriyor falan. Çünkü o şey çok olmasın diye herhalde. Ha, anladım. Zamandaki şey hazır var diyorsunuz yani. Tabii tabii. Aynen evet. Ha, tamam. Peki Alişan Bey, teşekkür ediyoruz. Reklama ben gideceğim. İstediğiniz bir ya. reklam var mı sizin? Benim mi? Evet. Yok teşekkür ederim. Mesela Verol Evginden bir Fidayda dinlemek ister misiniz? Ha tabii tabii evet. Olabilir o Olabilir. Yani. Ama onun için söyleyeyim. biraz daha Zor, bekleyeceksiniz. Zorla istek istettiriyoruz <gülüyor> <bunu> yani vallahi. Böyle <gülüyor> <gülüyor> bir şey var mı ya? Teşekkür ediyoruz Alişan Bey. Görüşmek ben üzere. Hoşça kalın. İyi güle hoşça kalın. Fahir sen de hevesimi kursağımda bırakıyorsa Yok mu öyle Evginden Fidan? Vallahi gene yok ya. Yani istemediğiniz zaman işte bu işler böyle. Lütfen firmaya rica ediyoruz. Yani dinlemek istiyoruz. Ben yani ona bir şey yapacağım. Kesmeyin yani. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar E, Oktay. Yani. Ne konuşuyorduk biz? E, Valla şöyle bir şeyler konuşuyorduk da biz böyle bir kafamızda e, çok büyümemişti ama hakikaten çok iğrenç şimdi durup dururken sabah sabah zaten e, trafikte cebelleşen bir takım dinleyicilerimiz var. Onların içini karartmayalım. Bu e, videolardan bahsetmeyelim isterseniz. Ya ya komik videolardan bahsedin ya onu seyredin. Komik kedi, kedili videolar. Valla o videolardan hangisini seyrediyim ya boğur hakikaten ben hani bakalım seyretmiş miyiz. Yani o, o o da olabilir. <gülüyor> o da olabilir. Ama korku şey... ve tiksinme şey yapan videolardan bahsetmeyelim sevdiğiniz yerler. Evet ya sabah sabah, şey. sabah içiniz bulanmasın. Günaydın. Ya tam da bir, videolardan bahsetmiyorum. Bahsetmediğimi ama ben de aramış oldum. Aramış oldum. Ben biz, biz de açmış oldum. Bu kadar büyük şeyler söyleyeceğini düşünmedik ama böyle bir en son dinleyicimizin söylediği şeyden sonra benim bir içim şey oldu yani hakikaten ne gerek var bundan konuşmaya diye. Ama sizin böyle şey mi? Sert bir şey mi söyleyeceksin cevap? Benimkisi hatta çok e, değişik bir şey. Bu arada benim adım Ali. Ali, Ali hoş geldin. <gülüyor> hoş bulduk merhaba. Biz sormadık kusura bakma vallahi yani bizim şeyimiz... Heyecanlandık birden heyecanlandık. Estağfurullah. Estağfurullah. Şimdi, <gülüyor> e, benimkisi aslında e, böyle e, herkes seyrediyor şu anda. Halka açık bir şekilde ve primetime'da. E, bir bir dakika, meraklandık. Sevmiyor. Vallahi şu anda acayip meraklandırdınız. Çok güzel anlatıyorsunuz Ali Bey. Helal olsun Televizyonda size. değil mi? Evet televizyonda bir reklam filmi var. Bunu tekrar tekrar gösterilirse o test için çok uygun olacağını düşünüyorum ben. Şey olanı mı diyorsunuz? Oo. Ben ben bunu e, bu yetmez diyorum hayallerim. Ya işte ben gibi. onu. Evet, tamam. Anladık evet, evet tamam. Ya oradaki adamın sesi benim bir taraftan ürkütüyor. Yani ben hem korkuyorum hem yani çok korkuyorum hem de çok teksiniyorum evet, öyle. Peki Ali Bey çok teşekkür ederim Çok teşekkür ederiz Ali Bey. Vallahi evet. iyi, sağ olun. Yine de neşveli e, videolardan bahsedelim biz bundan sonra. Vallahi de. neşveli videolar deyince çakleyin. Biz, bir hata, biz <gülüyor> bir hata yaptık. Onu söyleyelim yani hiç konuşmaya gerek yok ya hakikaten abi. ya. Bu yani. bizim ayıbımız olarak tarihimizdeki yerini alsın. Sönerim gitsin. Bu arada ceza şeyleri arttı. Haberin var mı Fahir onunla? Tabii 319 lira kırmızı Tabii ışıklı. Allah Temenni kız. ışıkları 319 lira oldu ki. 154 TL'den 319 değil. liraya çıkıyor. Baya Kış lastiği olmayanı 72 lira ceza geliyormuş. İyi. Kış lastiğiniz var mı efendim sizin? Alo? Merhaba, Merhaba efendi günaydın. günaydın. Hala bir önceki konuşma devam ediyor. Evet ama siz radyonuzun sesini şapsanız şey ya bir şapsanız şey ona. Biraz kapatmam gerekiyor biraz azaltma o yüzden. Bence biraz daha azaltın yani baya iyi. Tamamen er kapatınız efendim tamam. Tamam, tamam biz kiminle görüşüyoruz? Arzu. Arzu hanım hoş geldiniz. Kış lastiginiz var mı? Evet az önce taktıyım. Az, az önce mi? Evet. On dakika yani, önce mi? Alır Sanki çanak soru sormuşuz durumunu düştük. Vallahi hakikaten. Yani böyle hani Arzu Hanım aramış bizi daha önceden. Şu konuyu açar mısınız demiş, Zaten biz de açmışız. Şimdi yayınla yanlış şey söylemiş olmayayım ama bir için Açmadınız mı bu Evet tabii canım. Evet, Kaç para vale verdiniz Nasıl tanesine? Valla benim lastikçim çok tatlıdır. Hemen hadi, hadi. Tabii ki lastikçiniz tatlıdır. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> lastikçiniz. Biz de asılsızıyız o lastikçiniz. Çok nazik bir beyefendidir kendisi. Ne kadar güzel. Vallahi, lastikçili aynı, aynı aşk adam. diye bir yeni bir şey yapacağım Can, ben uyarlamayacağım. Aşk yapacağım. olmasına gerek yok. Arzu Hanım <gülüyor> seviyor işte aşk, yani. Aşk sevgi anlamında kullandım zaten Tabii ben yani burada. Öyle öyle anladık zaten evet. de. Kaç senedir de, aynı lastikçiye gidip geliyorsunuz? Yıllardır diyeyim. Yıllardır ama sesiniz adeta 20-23. Kaç yıl olacak? 200. 3 yıldan fazla olacağını zannetmiyorum. O değilim. Çok şükür. Peki Arzu Hanım buyurun. Siz ne söyleyecektiniz? Kestereyi tek geçiyorum. Korku ve tiksimde konusunda. Neyi tek geçiyorsunuz? Destere. Destere. Destere, Destere. Şimdi korku ve etiksinme konusuna girildi ya çıkılamıyor. Çıkılamaz. Yani o e, biz öyle şey yaptık. Peki Arzu Hanım çok teşekkür ederiz Arzu Kaç tanesini seyrettiniz bu arada Destere'nin Arzu Hanım? Seriyi alalım. Serinin komplesini mi diyorsunuz? Komplesini. Komple bütün seriyi iş şey yaptım diyorsunuz. Teşekkür ederiz. Evet, Lastikçenize hürmetlerimi izleyin lütfen. Sevgiler bilal, saygılar. Lastikçenize tabii. Tamam. Adres verebilirim bilahare. Tamam biz onu şey yapalım. Yayından sonra alırız Arzu Hanım. Sizin de böyle çok sevdiğiniz lastikçiniz olur, perdeciniz olur. Keşke sorsaydım adı Ramazan mı diye. <gülüyor> Benim bir lastikçim var adı Ramazan. <gülüyor> Günaydın abi. efendim. Günaydın. Günaydın kimle görüşürüz beyefendi? Çetin ben. Çetin Bey hoş geldiniz. Kış lastiğiniz hoş var olur. mı? Tabii ki var. Tabii Vay ki var. Be, helal olsun. Kaç be, sene ya. önce evet. almıştınız? Ee, üç sene. <gülüyor> i̇yi. Bayağı iyi. Bayağı o kadar gidiyor mu ya kış lastiği? Ya, zaten normalde sanırım şey lastiklerin ömrü 5 yıl veya 100 e, bin civarı falan diyorlar ama lastiğin biliyorsunuz e, önemli olan özelliğini yitirip yitirmemesi. Yani kullanmasanız bile, sağa bile ya depoya bile atsanız zamanla ömrünü yitiriyor. Zamanla diyorsunuz. Zamanla lastik bile karşı zaman koyamıyor önemli, diyorsunuz. Zaman önemli hocam. Valla derin mevzulara girdiniz. Buyurun efendim <gülüyor> siz ne diyecektiniz? Ben trafikten şikayetçiyim hocam. Bu, buyurun artık, şikayet isyanınızı Ankara'ya yayın. Buyurun. Evet. Evet dayanamıyorum. Bir kere bir arka sis farı siste yanar. Yağmurda ya yanmaz. Yanmamalı. Normal günde hele hiç yanmaz. Yanını yakında da sevmem. Yaktırandan <gülüyor> <Jack> <gülüyor> <gülüyor> hiç az etmem. O hiç. Ama yani Ankara'da yok artık yeter. Ya artık şey e dayanamıyorum. Artık arayacağım 155'i. Eğer ki arka sis farını açanlar varsa normal evasında sis yokken. 500 lira ceza kessinler. Bir şey diyeceğim sis farını açınca <gülüyor> ne oluyor? E Gözümün içine şey diyorlar. Yani hmm. o kadar kişisel Görünce sormamıştım mi? ben de. Yani <gülüyor> siz öyle kişisel bir cevap verdiniz ama yani. Yok yok yani cidden breşe olarak böyle yani arkadaki sürücünün cidden görüş özelliği bayağı daralır ya kötüleşir. Ya da size öyle geliyor canım gündüz gözüyle şimdi deneyim, o far sizin Bir, bir deneyin bakalım bir deneyim, tamam şey. ben geliyorum şimdi yakacağım sis tamam, farlarımı hadi nereye girelim, geleyim tamam. nereye tamam. geleyim Ayvacı'da buluşun tamam, bence Ayvacı'nın, ayvacının önünde görüşürüz. Tamam abiciğim tamam, abi tamam geliyorum bekle ben, adam topla tamam, gel var tamam tamam abiciğim Bir buluşalım kahve kahve çay içeriz ya yani en fazla en fazla oluyormuşuz aynı Peki çok teşekkür ederim Teşekkürler görüşmek üzere teşekkürler şikayetim var dedi ee, dinleyicimiz siz farını yakmayın dedi Demir Bükey gibi konuştu yalnız ha. Vallahi ne yapıyor Demir Bükeli vardı bir zaman. Bir bakayım ne? ya. Ne yapıyor Demir Bükey? <gülüyor> Ay bu arada benim aklımda bir Hı yani... hı yap <gülüyor> hın yapıyorum da Onu hı. söyleyeceğim söylemeden de edemeyeceğim. Söyle. Ya vallahi üç gündür onu düşünüyorum da şimdi şey diyeceksiniz konuyu döndü dolaştırdı kendine getir diyeceksiniz ya. Tuğba Hanım var diye rüyasında beni göre. Evet. Güzel güzel bizim Club Italiano'yu anlattı. Evet. Çok güzel böyle dekorasyon. hep yeni, yeni bir işletme açtığımızı gördünüz. onu anlattı, anlattı. Derin derin anlattı. Seni gördüm dedi. Sonra en son sen beni çalkalarken bırakmıştı. Ben ondan sonrasında böyle seni çalkalarken mi? Elimde bir şey shake ediyordum yani İngilizce'de shake çalkalamak anlamına gelir. Ha shake anladım yani. ona elimde shaker'la kırla çalkalıyordum. Tamam. Sonrasında ne oldu? Kayda değer bir şey var mıydı? Yemin ediyorum iki gündür var. üç gündür oru olur... şey diye tufran diye bitiyor oru <gülüyor> Ne <gülüyor> geliyor mesela tufanım ne, ne yapıyorsun Faiz çalkalıyorum. Ne yapıyorsun? Ne var o shaker'ın kırın içinde? <gülüyor> ulan ayran yapıyorum diye. Ondan sonra zaten Club İtalyan olmadığı anlaşıldı. <gülüyor> ya onu eğer Tuva Hanım şeyse valla ya tweet atsın ya bir arasın kurban olayım ya. Bana da eziyet 3 gündür ben hakikaten bir hayır olsun diyeceğim de hayır olsun hayır olsun diye diye 3 günümü böyle geçirdim. Ezgi Hanım'a çok teşekkür ediyoruz e, bu arada. E, edelim ona da edelim. Ezgi Hanım sabırlı sunucu diye bir video olduğundan SGK girişlerini anlattığından e, telefondaki kadında sürekli soru sorduğundan Komik videolar köşesinde bize, bize onu bahsetmiş. Çok teşekkür ediyoruz sağ olsun. Çok sağ olsun. Biz onu aratıyoruz ve buluyoruz. Onu aratacağım bulacağım. Sabırlı sunucu diye. Buraya gelecek o. Bir de ne salladığını öğreneceğiz. Bir de ben ne salladım öğreneceğiz. Belki de... aynı rüyayı gören başka dinleyicilerimiz de vardır. Ha, yani evet lütfen. Yani acaba ne sallıyordu fail? Evet teşekkürler. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Uyuy diyerek bitirdik. Ne güzel dinledik fayır. En sonunda uyuy diyerek hakikaten şey yaptın ha. Uyuy diyerek şey yaptım değil mi? Evet. evet, tebet ettim. Günaydın efendim. E, merhabalar günaydın Merhaba. ben. Ah bu hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Vallahi geçen gün yarıda bıraktınız. Bizde bir hayatımızda bir şeyler hep eksik kaldı. O da hayatından ya. bahsettiğim insan da ben oluyorum. <gülüyor> Ya geçen gün dedim herhalde haralda dinlemiyorlar kapattılar. Ay ne Bizi, olur mu öyle şey mi? gitti sesiniz aşk gidiyor mı? dedik aşk olsun Tuba Hanım niye ya. Niye niye öyle şey bu? <gülüyor> Lütfen. Ya vallahi şu da telefon. Ya en son üç katta de, bir var. tane. Şu anda telefon kapanırsa şarjım bitti inden. Tamam şey ya. tamam. Ben yani yani o zaman söyleyin rüyanın son sonunda ne sallıyordu Fahir? Ya böyle şimdi ben alkolü kokteyl istemiştim bir anla. Evet. Böyle e, işte şekerlerle böyle sağdan çevirip arkadan aktarıp falan böyle önden yakalayıp böyle çalkalayıp. Böyle şekil yaptım size yani. Evet atayip bir şekil yaptınız yani böyle renkli renkli böyle bana güzel tane koktey hazırlamışsınız. Evet. O kadar yani. Bu muydu? <gülüyor> en son zaten <gülüyor> şek <gülüyor> ederken bırakmıştık. Sonra da onu bardağa döküp ikram ettik. Tadına baktınız aynen, mı? Aynen. Tadına Arka baktınız çok mı? Çok güzel olmuş. Evet, çok beğenmiştim. O zaman tamam. Kesin bir muradımız yerine geldi. Hayran o, değil bardakta yani. O böyle renk renk süslerden falan da vardı. Yani, yani, yani masraftan da kaçınmayan bir adam oldum. Rüyalarda bile çıkıyor. Evet, böyle kocaman bir bardakta hem. Yani ne kadar da bonkör evet. olduğum bir kez daha anlaşıldı. Evet. Çok teşekkür ederim Tuğba Hanım evet, valla. Yani o eksik parça tamamlar. Koca 50.000 parçalık puzzle yaptık da o bir parça ya yok olurdu. Sonra da... uyandım ne yapayım sonra alarmım çaldı kalktım işe gittim yani. Ya. Eminim devamı da vardır da. O zaman bir kere daha şeye yatarsınız zaten Neye denir evet, o da istihareye istihareye yatarsınız. <gülüyor> yatın efendim yatın. Çok teşekkür tamam, ederiz. Tamam ben Club İtalyan'da başka neler olacak bir onları göreyim. E onları tamam. da görün çünkü bizim de kafamızda bazı boşluklar var onları da tamamlayın. <gülüyor> evet yani. Nasıl yapacağız ne yapacağız yani. Sonuçta mimar olan var. sizsiniz. Çok teşekkür ederim. A Tamam, görüşmek e, üzere. Dekor ederim o sıkıntısız Tamam sağ olun görüşmek üzere Hoşça kalın. Değil Teşekkür ederiz. Evet eksik parçalarda tamamlandığına göre Oktay Bey e, süremizin de sonuna geliyoruz. Bu durumda kazanan dinleyicilerimizi açıklama e, görevi e, size düşüyor Oktay Bey. Ne oldu reyleri mi Mustafa? Ne oldu be niye reyleri söyleyemeyeceksin? Görevi dediğin gibi geldi bana. Hı -hı. Biri, yine birinin taklidini mi yapıyorsun ne yapıyorsun diye. <gülüyor> sandalye oturan bir taklitçi oluyor ya. Ya vallahi yeter bugün çok taklitçi bir şeyim vardı. Bu koltuktan kaynak. Bunda bir şey var ya buranın avrasında mı bir şey var artık enerjisi mi sinerjisi mi neyse böyle insana siniyor yani. Siner siner siner. Sen son e, şarkımızı seçtin mi Fahil? Şöyle güzel yine yağmurlu mağmurlu bir şarkı Yağmurlu ya. mağmurlu mu ya gene ya içimiz bulunacak. E, Herkes öyle ya, abanmıştır. Yani. Bütün radyolar abanmıştır bütün yağmurlu parçaları. E, biz de çalalım biz hiç abanmıyoruz abi, ya öyle, öyle bir şey. sonuçta ama yani. Sonuçta elmalar, armutlar. O, o tip bir şey çal Evet yani. yani. Ne çalayım Oktay söyle ben çalacağım. Ya güzel Guns'ın Rose'u çaldık değil mi? Güzel. 7 dakikayı da çaktık oraya. Çok affedersiniz. Söyle ben çalmayan ne olsun? Rain diyeceğim bak. Parça adı Rain. Aa onu çalayım mı? Rain. Tom Waits. Tom Waits çal. Tom Waits. Tom Waits'ten ne istiyorsun? Rain mi? More than Rain. Mesela. More than Rain. Çal bakalım. Tom. Çal onu çal. Rain. Var mı o bizde? Bak iyi. Aa var. Tom Waits'ten ama şey yok. Maalesef Okta. mu? Maalesef. O zaman ne çalabiliriz? Bunu Ram mu demek Stein istediniz? mı çalsak acaba? Ramstein. Güzel bir Ramstein'ı bitirelim Rammstein. bugün. Ramstein. Ee, mein Brand. Onu mu çalsak acaba? <gülüyor> Neyse canım şimdi Levent tamam, falan tamam. dinliyordur. Yüreği ağzına gelir. <gülüyor> Gelmesin tamam peki. O zaman Fikri Hanım'a vermiştik biz bu akşam Radio 94. Ee, özel gösteriminden davetiyemizi. Fikriye Hanım bize ulaşsın bir kere daha söyleyelim. Ee, bir de Ali Bey'e verelim. Ali Bey'e. Ali Bey de bize aramıştı. Ali Bey'e, Ali Bey'e Bey e de verelim. Ali Bey'e de verelim. Ve Serkan Bey'e verelim üçüncü olarak da olur mu? Hmm, olur. Serkan Bey, Ali Bey ve Fikriye Hanım sizden telefon bekliyoruz efendim. Bu akşam nasıl gideceksiniz? Ne olacak? Friends with neydi? Friends with kids mi? Friends with kids değil mi de? Friends with, with kids ee, evet. evet. O e, filme 94. Radyo Özel Gösteriminde bir kere daha buluşacağız. Akşam bu akşam e, Cephe Sinemak Sinemalarında olacak. Evet. O zaman neyle bitirelim bu saat? Bir de bir, bu saat bitti aslında. Hadi o zaman veda şarkısı. Veda... Full'e full'e geldi faiz. Full'e geldi. Full'e geldiyse o zaman ben veda şarkısı mı artık ne? Şöyle bir o zaman Ay. Ay vallahi billahi şöyle yapalım. Ee, şuradan da gelelim. O zaman hoşçakalın sevgili dinleyiciler. Yeniden merhaba demek için bir hoşçakal gerektiğini zaten hepimiz gayet iyi biliyoruz. O zaman da de hoşçakalın. <Gülüyor>